Selamun Aleyküm. allah Teala'nın rahmeti, bereketi ve inayeti her birimizin üzerine olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftanın ilk programında Halil İbrahim sofrasında uzun zamandır sizlerle tertip etmeyi düşündüğüm ve bunun çalışmalarını yaptığım çok önemli bir mevzuyu inşallah kendi gündemimizde paylaşmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi haber bakımından gündem hali çok değişiyor. Bunun dışında kendi gündemimiz, ferdi olarak gündemimiz, erkeklerin ve hanımların, çocukların ayrı ayrı oluyor. Bir de bunların hepsinden daha önemli olan, gündemimizde yer alması gereken mevzular var. İşte bugün onlardan bir tanesinde sizlerle beraberiz. Bu mevzuyu inşallah masaya yatırmaya, yine zihinlerimizde yer etmesi için, fırsatlar kollamaya çalışacağız. Namaz Değerli dinleyenlerim, maalesef günümüzde namazın ehemmiyeti bilinemiyor. Dolayısıyla, neden acaba biz, İslam'ın farzlarından biri olan ve kulluk görevinin en önemlisi olan, ilk sualin geleceği yer olan namaza bu kadar uzak davranıyoruz, bunun İzlerini sürmeye çalışalım sadece bugün. Olur mu? Günümüzde elbette medya dediğimiz, içerisinde televizyonun, görsel ve yazı şeklinde gazete ve dergi olarak yazılı basının birçok ürünü var. Bunlardan bazıları bilerek ve isteyerek, bazıları da cahilliklerinden dolayı birçok yanlış haberler ve bilgiler veriyorlar. Onlardan bir tanesi de, namaz konusunda çok yanlış bilgiler veren, hatta insanın dinden çıkmasına vesile olacak bir çok şeyi, sözüm ona, aklını kullanmak, mantığını kullanmak ile sürdürdüğüne devam eden insanların yaptığı sohbetler, yazılar vesaire fikirler. Bu açıdan bugün namazın önemini sizlerle paylaşmadan evvel, Namaz kılmaya hangi engellerimiz var? Bahanelerimiz nelerdir? Bunları konuşmadan evvel bu konuda bazı bilgileri paylaşmaya çalışayım. İlk önce namaz ne? Namaz Allahu Teala'ya karşı kulluk görevimizin, ödevlerimizin ilk sırasında yer almaktır. Kur'an-ı Kerim'de 80 küsur yerde direkt olarak kendisine atıfta bulunuluyor. Peki günümüzde birçok kişi var. Bunlar gerek videolarda, gerek gittikleri cami sohbetlerinde ki düşünün camide bile namazın olmadığından bahsediliyor artık. Bunları tesirle izliyoruz. Ve bazı eserler yazılıyor. Bu eserler sosyal medyada paylaşılıyor. Bence böyle. Benim mantığıma göre, evet bu yorum doğru gibi cümleler sarf ediyoruz. Bakın, namaz kelime olarak, namaz kelimesi olarak Farsça olduğu için Arapçadan gelen salat kelimesi geçiyor. Bazı kişiler buna dayanarak diyor ki, ben Google arama motoruna girdim. Kur'an'ın mealine baktım. Şu ayette bu var. Bu ayette bu var. Dolayısıyla salat, dua manasına da geliyor, farklı manalara geliyor. Demek ki bu zamana kadar yanlış düşünmüşüz. Hocalarımız yanlış anlamışlar. Bunca gelen peygamberler aleyhümüsselam ve son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, haşa, boşuna namaz kılmışlar. Bunca alim, milyonlarca, yüz milyonlarca insan boşu boşuna namaz kılıyorlar. Hatta bu konuda şirk'e giriyorlar gibi akla ziyan hezeyanlar ortalığa saçıyorlar. Bu tamamen kötü bir niyetten kaynaklanmaktı. Daha önceki programlarda sizlerle paylaşmaya çalıştığımız bir şeytan faktörü var demiştik. Şeytanın bir amacı vardı. Şeytan bu gayelerinden bir tanesini insanların Allahu Teala'ya karşı yine kendisi gibi İsyan etmesi, kibirli olması ve üçüncü sırada namazını kılmaması vardı. Ne kadar cehenneme yaklaştırırsa, kulağını fısıldarsa o kadar kâr elde edecekti düşmanımız şeytan. İşte insanın bazen bilerek, yani bir takım izimlerin arkasında, bu kötü fikirlerin arkasında isteyerek, Bazılarının da şeytanın oyuncağı haline gelip de evet ya bunca yıl demek ki böyle düşünmüşüm, işime de geliyor, nefsime de hoş geliyor. Demek ki o Kur'an-ı Kerim'de geçen salat kelimesi dua doluyor, arada duamı yaparım şeklinde maalesef bizi çukura götürüyor. Son yıllarda hoca kisvesi altında bilmem nerenin öğretim görevlisi, bilmem hangi araştırmacı adı altında, o kadar çok paylaşımlar yapıldı ki. Şuraya getirdiler, namaz yok. Daha önce de başörtüsüyle alakalı, zaten ellerinden geleni yapmışlardı, birçok insanı yine kendileri gibi, Allah korusun çukura doğru sürüklüyorlar ve sürüklediler de, kafayı karıştırdılar insanların. Başörtüsü çarşaf, artık çok fazla değerli değil. Bizim için gözümüzde ve indemizde Müslümanlar için değerinden bahsetmiyorum. Maalesef eskisi kadar artık revaçta olmasına rağmen, örneğin başörtülü veya çarşaflı kardeşlerimizin sayısı artmasına rağmen, kalite oldukça düşük. Namazda da aynı oyunu sergilediler. Benim mantığıma göre böyle, benim fikrime göre böyle dediler. Şimdi namazı evvela üç vakite indirdiler. Ardından ya üç vakite de gerek yok aslında. Bizler Hristiyanlar gibi haftanın belli bir günü bir şeyler okuruz. Allahu Teala'ya inanıyor musun? Hımm, inanıyorum. Müslüman mısın? Evet, Müslümanım. Böyle gönlümün temizliği artık nasıl olacaksa, insanlara yardımsever olmam vesaire. Ama Allahu Teala'ya karşı kulluk görevin işte o yok. Bir o eksik olacak. Bu hale getirdiler. Şimdi de büyük kitlelere ulaşmak için hazırladıkları konferanslarla, bir takım sohbet adı altındaki efendim seminerlerle bu videolar paylaşılıyor ve izleyenler gittikçe fazlalaşıp kafa karışıklığı haddinden fazla boyutlara geliyor. Bunların temelinde bir durum yatıyor, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerini dikkate almayan, onun her insan gibi belli duyguları olan, belli bir yaşayışı olan, hiç kimseden bir farkı olmayan, bir üstünlüğü olmayan bir zat gibi gösteriliyor olması, bana Kur'an yeter... Öyle hadismiş, peygamberlermiş. Ben kendi aklımla her şeyi çözerim diyen zavallıların yürüttüğü mücadelenin ürünüdür bu. Namazın bu kadar hafife alınıyor olması ve o kadar büyük bir tehlikedir ki bu. Bir insan evinde otursa, medyada veya kendini dinleyen insanların yanında hiçbir şey demeden namaza inanmadığını söylese veya namazını kılmasa tembellikten dolayı veya Allah korusun inanmadığından dolayı bunun ne zararı olur? En fazla kendine zararı olur. Değil mi? Biz ona karışabilir miyiz? Ve şu anda da namazını kılmayan insanlara, kolluk kuvvetleri veya vatandaşlar sokakta sen neden örtünmedin diye herhangi bir saldırıda bulunuyor mu? Hayır. Ki olmaması da gerekiyor. Ama öyle bir zamanda yaşıyoruz ki o kişi kendi evinde kendi zihninde değerlendirdiği o günahı, o fikri, yanlış fikri eğer topluma mal ediyorsa, orada açıklıyorsa, onu izleyip onu dinleyip onun yanlış fikirlerini benimseyip kafasını karıştırdığı insanlar kaç kişi ise, onların hatalarıyla beraber o yanlış fikri ortaya atan kişide Aynı derecede sorumlu olacak. Nasıl ki bir iyiliği anlatmak, insanlar arasında iyiliğin artması için çalışmaktan elde edilecek hayır, o vesile olduğu tüm insanların o iyiliğine ortak olmaksa, pay etmekse, kötülük için çalışanlar yine maalesef o kötülüğe ortak oluyorlar. Kur'an Müslümanlığı diye bir şey ortaya çıktı. Sanki sekiz tane, on tane ayrı Müslümanlık varmış gibi. Mezheplerle diğer kelimeleri karıştırdılar birbirlerine. Halbuki mezhepler yine İslam'ın güzel dinimizin içerisinde. Fıkhi boyutlarda bir takım küçük farklılıklar, o da her birinin kendi arasında bir iyiliği, mutlaka bir bilemediğimiz bir hikmeti var, onu da söyleyelim. Hükmi bir takım, Mevzulardır, abdeste şu gider, öteki bu gitmez der, şu abdesti bozar, şu bozmayabilir der. Ama her mezhepte her şey aynıdır, ortak noktalar aynıdır. O kadar kafa karışıklığı yaptılar ki, işte Kur'an bana yeter, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle gelen bir elçidir, haşa, diyen insanlar dedi ki, namaz, Yoktur. Neden bunu dediler? Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zaten inanmış olsalardı, neredeyse 1400'den fazla namazın önemiyle alakalı hadis-i şerifleri kabul etmiş olacaklardı. Nefislerine ağır geldi. Allahu Teala'nın huzuruna çıkıp bir üç dakikasını verip abdest almak, sonra Allahu Ekber deyip Rabbinin huzuruna çıkıp da Kur'an'dan bir şeyler okumak bir vakit namaz için 10 dakika maksimum ayırmak zor geldi nefsine. İşte nefs'e ağır gelen bu şeyler ardından şeytanla beraber ortaklaşa bu cümleleri söyletirdi. Koca koca adamlar Binlerce yıldır, bin sene, bin sene öncesinde neredeyse, değil mi? He, hatta ondan öncesinde İbrahim aleyhisselam zamanından bahsedilir mesela birçok yerde. Rükudan, secdeden bahsedilir. Neymiş efendim? Bunların hepsi yanlışmış. Üç tane, beş tane adam Google arama motorundan girmişmiş. Kur'an'ın mealine girmiş. Efendim sala kelimesi, salat kelimesi eşittir namaz da olabilirmişmiş, duada olabilirmişmiş, iyi bir hareket yapmakmış, Allahu Teala'yı anmakmış. Hangisinden birini seçerseniz. Allah Allah. İşte günümüzün program başında sizlerle paylaştığım gerek isteyerek, bilerek İslam düşmanlığı yapmak, gerekse cehaletinden dolayı bütün insanlardan bunca gelmiş geçmiş, milyonlarca, milyarlarca insandan daha akıllı olduğunu zanneden, kendisinin yeni bir din bulduğunu zanneden, zavallıların ortaya çıkardığı şeydir. Bu insanlara acımaktan başka elden bir şey gelmiyor. Namazı o kadar hafife aldık ki, tam insanlara biz, yavrularımıza, etrafımızdakilere, hatta kendimize, şöyle daha iyi namaz nasıl kılabilirim, nasıl sabah namazına kalkabilir mi göstermeye çalışırken, zihinlerimiz namaza ne gerek var söylemleriyle uğraşıp durdu. Bocaladık. O yüzden namazı konuştuğumuz bu programda ilk önce bunu bilelim. Bu saçmalıklara sakın videolara veya bu insanların eserlerine önem vermeyiniz. Yarın zihniniz karıştığında, şeytanla beraber size bir tembellik geldiğinde, bu sözlerim çok ama çok hatırlanır. O yüzden Allah korusun. Kimle arkadaşlık ettiğimize çok dikkat ederim. Öyle her kafamıza göre bize bir arkadaş WhatsApp'tan bir video gönderdi, arkadaş durumunda bir şey paylaştı, bir tıklayayım bakayım, merak edeyim neymiş veya yeni bir e, eser gördüm bir arkadaşımın dükkanında. Dur bakayım onu bir okuyayım. Bu tür şeylerle artık vaktimizi harcamamak zorundayız. Maalesef her birimiz sanki yıllarca mürekkep yalamış, ilim sahibi olmuş alimler gibiyiz. Hanımlarda maalesef böyle, erkeklerde böyleyiz. Hepimiz çok zekiyiz. Bundan önce yaşayan insanlar bizden çok daha akılsızlardı. Estağfurullah. Bunca insanlar 50 senelerini, 60 senelerini, çoluk çocuklarını göremeden sırf bizler bir şeyler öğrenelim diye. Hatta dünyaları bitmiş, ter dökmüşler. O zamanki elektriğin olmadığı, kağıdın olmadığı zamanlarda hayatlarını ortaya koymuşlar, eziyetler çekmişler, işkenceler çekmişler. Namazını kılmak için ona izin vermeyen iş yerini hatta yüksek maaşlar olduğu halde terk etmişler, daha düşük ücretlerde namazlarını kılacak yerler bulmuşlar, birileri çıkacak, namaz yoktur diyecek. Allahu Teala bu beyinsizlerin bizlere, neslimize, ümmete zararlarını tesirsiz kılsın. Eğer hidayet onlara nasip olacaksa hidayet buyursun ama onlar Hidayet bulacak insanlar değilse, levh-i mahfuzda o şekilde yazıyorsa da cümlemizi onların tesirinden korusun. Doğru yoldan ayırmasın amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmadan bir İslam düşünülemez. Çünkü Kur'an'a ters düşmüş oluruz. Kur'an'a ters düşmek bir Kur'an'da geçen bir mevzunun Olmadığını söylemek, ona inanmamak zaten dinden çıkmaktır. İsteyen artık namaza istediği gibi bir anlam verebilir. Kur'an'ın içindeki hükümlerden bir tanesine inanmayan bir insan dese ki ben zekata inanmıyorum. Zekat yalandır demiş olsa artık o kişi zekat hakkında 500 ciddik bir kitap da yazsa bir önemi var mıdır? Özgürlük var, isteyen istediği şeye inanır. Ama Adına Müslüman dememek lazım. Açıkça ortaya konabilir. Ben Müslüman değilim. E, Müslüman olmadığıma göre ne namaz, ne oruç, ne hac bana farz değil. Ben farz diye bir şeyde inanmıyorum. Bu insanların vicdanlarındaki inançtır. Bunu tahakküm altına alamazsınız. Hapse atamazsınız niye inanmıyorsun diye. Hırsızlık yapar atarsın. Zina işler. Efendim, adam öldürür. Ama neden namaz kılmıyorsun diye bugünden bahsediyorum, kimseye bir ceza verilmiyor. Herkesin bir özgürlüğü var ama hiçbir kimse İslam adına Müslüman olmadığını bildiği halde, Müslümanmış gibi açıklamalar yapamaz. O kadar korkunç bir tablo var ki şu anda, 2018 yılında, Medya bir taraftan bomboş dizilerle, yarışmalarla, futbolla, şarkılarla, türkülerle, YouTube'daki saçma salak videolarla bir incir çekirdeği kadar bile yararı olmayan mevzularla kafamız öyle bir kurcalanıyor. Bir de arada hoca vasfında birisi Adem Aleyhisselam'ın babasının olduğunu söylüyor. Ötekisi Allahu Teala senin ne zaman öleceğini de bilmez. Ne zaman kiminle evleneceğini de bilmez diyor. İşte namazı üç vakite seneler önce indirmeye çalıştılar kendi kıt akıllarıyla. E sonra bu sefer namaz da olmadığını söylediler. Örtü zaten artık yoktu. Yani İslam'ın olmazsa olmazlarına saldırmaya uzun yıllardır devam ettiler ve bu saldırıları görmememiz için zihnimizi Diğer şeylerle meşgul ettiler. Hanım kardeşlerimizi, ''Aa sen boş ver.'' Öyle şunla bununla uğraşmayı, din elden gitsin, oğlun elden gitsin, kızın elden gitsin. Erkeğe dedi ki, ''Boş ver aileni, o çobanlık görevini, mesuliyetlerini, sen futbol izle.'' Bir aptal gibi hayatın boyunca bilmediğin o kadar çok şey varken, ''Yok bu hafta maç neredeymiş?'' Yedek kadroda kim varmış, maç kaç kaç bitermiş, maç sonunda hangi pozisyonda faal varmış veya yokmuş saatlerce bundan bahset derler. Çocuklar zaten artık bir oyuncak gibi, oyuncaklar derken artık oyuncak figürleri de bildiğiniz gibi tamamen bizim örf ve geleneklerimize bırakın bakın dinlemiyorum ters şeyler. Böyle bir zamanda namazın hala kılınıyor olması dahi bir mucize değildir de nedir? Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tür insanlar arkadaşlarınızsa onları terk edin, yeni bir sayfa açın, kırmadan, gönül incitmeden ama uzak durun ve şimdi anlatmak istediğim mevzuları namaz yoktur diyenlere lütfen bildiriniz. Değerli kardeşlerim, Kur'an onlarca sene içerisinde geldi. Yavaş yavaş olaylara karşı ayetler indi Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat şahitliğinde zaten kendisine gönderildi. En büyük mucizesi zaten Kur'andır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Bakın, diğer peygamberlerin, evet, üç tane daha peygamberimizin, aleyhümüsselam, kitaplar indirildi, sonra suhuflar vardı biliyorsunuz. Lakin, her peygamberden sonra bir başka peygamber gelmişti ve bu devam etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en önemli mevzularından bir tanesi, son peygamber olmasıdır ve onun, Sebebiyle gelmiş olan, ona indirilen, bizim de uyumak zorunda olduğumuz İslam sondur. İslam'ın kitabı olan Kur'an'dır. Hasılı, kıyametin kopacağı ana kadar hükümleri geçerli olan bir kitaptır. Evvela bunun altını çizelim. Ve diyelim ki Kur'an'ı tebliğ etmek yanında onu açıklamak da ikinci önemli görevidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde kendisinin bizlere örnek olarak gönderildiği, o ne dersek ona uymamız gerektiği, onun yanlış konuşamayacağı Kur'an'da açıkça belirtildiği halde maalesef aklı kıt bazı insanlar efendim namaz Kur'an'da geçmiyor diyor. Lakin Allahu Teala o inandıklarını İddia ettikleri zat Celle Celaluhu birçok yerde on yaşındaki bir çocuğun da o aklıyla anlayabileceği çok fasih açık bir dille en önemli örneğimizin olduğunu, onun yolundan gitmemiz gerektiği, onun bize rehber olduğu, onun yalancı olmadığı, insanların en şereflisi olduğu açıklanmıştır. Ve işte o zat-ı muhterem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurmuştur. ''Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de öyle kalın. Hani şimdi bazı hadislere inanıyorum bazılarına inanmıyorum diyenler var ya, işte peygamberi mecbur kabul edecek adam. Kabul eden bir insan şöyle demek zorunda, e ''Ben bazı hadislere inanıyorum.'' demek lazım, böyle kıvıracak. İşte o kıvıranların da dediği nedir? Buhari, Müslim, Tirmizi üçüne biz inanırız. Diğerleri uydurulmuş derler. E i̇şte orada geçiyor buyurun. Buhari, Müslim ve Tirmizi de geçiyor. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de öyle kılın. Devam ediyor. Haccınızın ibadet şeklini benden alın. Daha nasıl anlatılması gerekiyor? Şöyle demiyorlar, üşeniyoruz, abdest almaya üşeniyoruz, şeytan bize bayağı bir vesvese verdi. Affedersin, şuradan kalçamı kaldırıp şuraya kadar gitmeye üşeniyorum. Ama benim patronum çalıştığım bir iş yerinde bana dese ki İbrahim, efendim buyurun efendim, müdürüm, başkanım, patronum, şefim buyurun, şu işi yapsana. Tabii efendim falan. Neden? Üç kuruş para için değil mi? Veya menfaatimiz gereken bir konuda saatlerce bir işin karşısında oluyoruz. Bir film izlerken maalesef namaz yok diyen bu aklı kıtlar başka bir şey söylemiyorlar. Zaman kaybı demiyor. İki saat boyunca saf saf bir futbol maçına odaklanan bir insan zaman kaybetmiyor ama hiçbir kimseye zararı olmayan abdest gibi hem temizliğimizi yaptığımız ve namaz öncesinde Olması gereken farz, bir ibadeti yerine getirmiş olmakla beraber tertemiz namaza duruyorsunuz, sessizce namazınızı kıldınız cemaatle veya evinizde. Bakın kimseye bir zararı yok ama bu batıyor. Bunu açıkça çünkü söyleyemiyorlar. Biz şeytana uyduk, rahatımıza düşkünüz diyemiyorlar. Kendilerini yaratan Allahu Teala'ya toplamda beş vakit kılmış olsak toplasanız, 57 dakika süren bir namaz, bütün içindekileri eksiksiz yapmaya çalıştınız diyelim. Günde bir saatini 24 saat veren Allahu Teala bir saatini ayırmayanlar, şimdi namaz yok diyor. Bir de şöyle bir ayrım var: namazı kılması gerektiğini, bunun bir görev, bir emir olduğunu, kulluk görevi olduğunu bilip de. Namaza tembellik gösterenler ayrıdır, namaz yoktur diyenler ayrıdır. Maalesef birçok genç kardeşim bu konuda benimle görüştü, bu fakirde bir şeyler aktarmaya çalıştı. Lakin o kadar çok kafalar karışıyor ki. ''Abi'' diyor ''tam namaza başlayacağım, bu tür şeyler var, zaten nefsim namaz kılmamamı istiyor.'' birçok bahaneler ortaya koyuyor. Bir de bu adamlar çıkıyor, kafamıyacana karışıyor falan diyorlar. Birazdan namaz kılmama bahanelerini inşallah konuşacağız. Ama şunu unutmayalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmadan biz yönümüzü bulamayız. Bana Kur'an yeten yeter diyen insanlar abdestin nasıl alındığını, namazın nasıl ve hangi vakitlerde kılınacağını nereden öğrendiler? Zekat konusunda birçok açıklamalar yapıldı. Ama bunun ayrıntılarını nereden bilecekler? Hac. Hac farzdır. Her Müslüman buna inanmak zorunda. Peki nasıl yapılacak farz? Nerede yazıyor? Kaç kez tavaf edeceğimiz nerede yazıyor? Abdesti kaç kez alacağız? Ben bazılarına inanıyorum. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem anlattıklarına Mantığıma ters gelenlere inanmıyorum. Lütfen düşünün. Madem her örneğimiz o mu? O sallallahu aleyhi ve sellem evet odur. Bir rekat kaçırdığı bir namazı var mı yok? Etrafındaki sahabelerin var mı yok? Allahu Teala'ya inanan insanların peygamberler dahil olmak üzere ve günümüzde bunca namaz kılan insanların Sayı sana bir bakın. Bu bir şeyi bize aktarmıyor mu? Madem en önemli örneğimiz o, bunca insan yanlış bir örneğin mi ardından gitti aşağı? Ve acaba ne zor geldi? Namaz kılmanın nesi zor geldi? İşte burada şunu unutmayınız. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde de bildirdiği gibi bazı işler bazılarına zor gelir. Kalbi mühürlenmiş olanlar vardır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de körlükten bahsederken gönül körlüğüne çok büyük bir atıfta bulunulur biliyor musunuz? Gönlü görmeyen, gönül gözü kapanmış olan insanların doğru yolda gidemeyecekleri anlatılır. Gerçekten de öyledir. Kalpleri mühürlenmemiş olsaydı o levh-i mahfuzda, o mühürlü şekilleriyle kalmamış olsalardı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yanında olan akrabalarının hepsi iman etmiş olmaz mıydı? Onca peygamberin hanımı veya çocuğu neden helak oldular? Kalpler gerçekleri görmemek için kapalı olduğunda, Bunlar olur. Bir söz vardır bilirseniz. Hiç kimse görmek istemeyenden daha fazla kör değildir. Hiç kimse duymak istemeyenden fazla sağır değildir. İstemedikten sonra bir kişiye bir şeyi çok zor yaptırırsınız. Zor akıyor olur. Görmek istemiyor. Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi, Efendim, senin gözün kapalı diye, Güneşin yok olduğunu söyleyemezsin ki. Sen bir gözünü aç evvela. İşte böyle arkadaşlar. İbadetlerin esası Kur'an'da yazar evet. Ama bunların uygulanması Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yapılmıştır. Şimdi bir yolun ayrımına geldiler. Namaz yok diyenler. Ya Müslümansınız? Ya değilsiniz? E Müslümanın en temel kaidesi La ilaha illallah Muhammedun Resulullah'tır. Kabul ediyor musunuz? Ediyoruz. Peki o zaman ne diye gönderildi Peygamber Efendimiz? Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de niçin gönderildi yazıyor mu? Bunda da mutabık mıyız? O zaman bitti. Tartışma hiç gerek yok. Bakın bu üç tanesini namaz konusunda yoktur böyle bir şey diyenlere veya kafası karışanlara söyleyin. Bir, Müslüman mısın? Evet. Müslümanlık nedir? İman şartlarını say bakalım. Kelime ishadeet buyursay, biz de sayalım. Eşhedu en la ilah illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve resulü. Buna tamam mısın? Tamamım. O zaman iki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Madem inanıyorsun, onun niçin gönderildiğini düşünüyorsun? Ee, ''Örnek işte bize. Şunları şunları bildirmek için tamam. Demek ki ona uymamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor mu ayetlerle?'' ''Yazıyor. Peki niye uymuyorsun? Kur'an'da namaz yok şimdi. Komik durumda kaldın mı?'' ''İşte. O çok sevdikleri mantık, akıl, düşünce, beyin buralara kadar yetiyor. Cımbız böyle alırmış gibi, ''Efendim.'' Google arama motoruna girmiş, Kur'an mealleri diye tıklamış. Karşısında 50 tane meal var. Birinde şu yazıyor, birinde bu yazıyor falan. Olur muymuş? Böyle bir beyin maalesef. Allahu Teala böyle insanlardan muhafaza buyuruz. Arkadaşlar çok çalışmalıyız. Ah ah çok boş işlerimiz var. İnsanların imanı gidiyor. Moralim çok bozuluyor buna. Ben de bir şey yapamıyorum. Ben sizden daha da aciz durumdayım. İnsanların gözümüzün önünde, yavrularımızın, hanımlarımızın, adamların, kardeşlerimizin imanı çalınıyor. Cebinden 100 lirasını çaldı, arabasını çaldı, cep telefonunu çaldı. Belki yerine gelir gelmez ama can sağlığı deriz. Yahu can bile gidiyor, bir kez gidiyor. Dünyada bir kez diyelim ki öldürüldün. Ama bir kez yaşıyorsun. Kişinin imanı gittikten sonra bütün ahiretin bitiyor. Bir kez yaşayacağın o ölümü, milyonlarca kez yaşayıp tekrar tekrar o etlerin diriltilip tekrar yanıyoruz. Buna ne lüzum var? İmanı gidiyor insanların. Gençlik namazsız bir gençliğe doğru gidiyor. Yavrularımız, hanımlar aynen namazda olduğu gibi bakın İslam'ın neleri ön plandaysa onlarla bir savaş halinde şu anda küf var. Başörtüsü. Efendim özgürlük geldi herkese. Başörtüsüyle şurada öğretmenlik yapılıyor, burada hastaneler açılıyor, çok güzel şeyler yaşanıyor ama maalesef ayaklar altında şu anda. Bazen düşünüyorum da evet bu bir haktır. İnsanların başörtüsüyle okuyabilmeleri ayrı bir şey. Ama diyorum keşke olmasaydı da böyle Başörtülümü değil mi yarım yantalak bir hale getirmeselerdi. Tesettür modası haline getirmeselerdi. Bu terbiyesizliğe lüzum olmasaydı diye düşünüyor insan. Çünkü hak herkesin hakkı. isteyen istediği gibi okumak zorunda ama maalesef ayakları altına alındı şu anda. Parklarda, bahçelerde, yok Instagram'larında, Facebook'larında Hiçbir şekilde örtünen bir kıza, hiçbir şekilde başörtülü, çarşaflı bir insana yakışmayacak hareketler var. Bu örneklerle dolu. İşte namaz da o hale getirildi. Arkadaşlar, 133 yerde namaz geçer. Namaz emri vardır Kur'an-ı Kerim'de. 133 yerde bunlar sayılabilenler. Bir yerde 82-83 tane kesin namazdan bahsediyor. Yani rükû, secde ile ilgili. Ve atıflarla beraber 133 yerde var. İmanın belirtisi namazdır. Peygamberlere, ümmetlerine emredilen ilk ibadet namazdır. Ve insanın şöyle baktığınız zaman inanıp inanmadığını en iyi anlayabileceğiniz şey de olur. Neden? E, namaz kılmayanlar imansız mı? Hayır ondan bahsetmiyorum. Bir insan düşünün bir yerdesiniz, bir pikniğe gittiniz veya bir yerdesiniz tamam. E şimdi adam seccadesini istermiş namaz kılıyor. Anlarsınız ki Müslüman. Anlaştık mı? Yani baktığınız zamanda imanın varlığını açıkça gösterdiğini anlıyorsunuz. İstiyorsa gösteriş için kılsın falan. Ama namaz kılıyor dedim aklına ne geliyor? Müslüman. Ama sakal dedin mi aklına o gelmiyor? Çünkü artık sakal moda olarak da bırakılıyor. Hristiyanlar da, Yahudiler de bırakıyor. Hatta işte İslam düşmanı diyeceğimiz Müslümanlığı sevmeyen insanlar da keyfi olarak sakal bırakabilirler. Ama namaz dediğin zaman çok ayrı bir yerdedir. İşte namazdan daha değerli bir ibadet yoktur arkadaşlar. O yüzden şeytan bizden namaz kılmamamızı istiyor. Maalesef bu zavallı, kıt akıllı insanlar, e, namaz yoktur efendim, şu bu, Kur'an'da şudur, şu manadadır, bu kıvırmalarının sebebi de maalesef nefisleriyle şeytanın beraber olmasıdır. Kur'an yeter diyenler, peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem, Sadece bir elçidir, bir postacıdır haşa diyenler. O kadar zor geliyor ki eğilmek. Abdest almak o kadar zor geliyor ki. Ne kadar şükretseniz, namaz kılıyorsanız halinize var ya azdır. Rabbimiz Celle Celaluhu ya bizi böyle bu düşünceyle yaratmış olsaydı? Biz de onlardan biri olsaydık daha doğrusu. Ya dinin orta direği demiş benim peygamberim. Aleyhissalatu vesselam ayakları şişmiş. Ayakları mübarek ayakları şişmiş. Ya hanımları, kızları hatta Fatıma radıyallahu anha annemiş. Artık o kadar çok yorulmuş ki o kadar çok namazda, tevbede şurada burada ayak bilekleri şişmiş. Ayakta dur duracak takati bulamadıkları zamanlar olmuş. Bunca Ebu Hanifeler rahmetullahi aleyh. İmam Şafii'ler Bunca binlerce, yüz binlerce, milyonlarca Müslüman yanlış yapmış bunlara göre. O yüzden amana, Bu tür şeyleri hiç ama hiç değerlendirmeyin. Birisi çıkıyor, Kabe'yi tavaf, şirk oluyormuş efendim. Niye Kur'an'da yazmıyormuş? Kafayı yemiş bunlar diyorum ya. Kabe'yi tavaf etmek şirkmiş. Zamanında putperestler böyle dönüyormuş. Bilmem kaç kez... E, Kabe yokmuş yani. Yemişler kafayı arkadaşlar. Adam diyor ki namaza ne gerek var diyor ya. Bu adamın arkasından gidip de hoca diye dolanıyorlar. Bugün daha bu programı hazırlarken en son ne var ne yok bir hazırlımı bitireyim dedim. Bir arkadaşım göndermişti. Ne zamandır bakmıyorum e-postalara bir baktım. Bir video var. İnanamadım. Montaj falan değil. Öyle diyor ya. Kabe'yi diyor. Tavaf etmeye ne gerek var diyor. Şirk. Namazın diyor ne faydası var ki insanlara? Kimin faydası olmuş? Hangi savaşı bitirmiş diyor namaz diyor. Bak şimdi. O kadar aç var, o kadar yoksul var diyor. Ya namazla yoksulun ne alakası var? Duayı o kadar küçümsüyor ki. Eğer diyor dualar çok önemli bir şey olsaydı diyor, bunca Müslüman diyor aç kalmazdı. Bunca... Zarar gören diyor işte, Suriye'de şuradaki insanlar zarar görmezdi. Yani imtihanı unutmuşlar, dünyaya niçin geldiklerini unutmuşlar. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Ne kadar tehlikeli bir zamanda yaşıyoruz. Ve ne kadar şükretmemiz lazım. Koca karı imanı derler, duydunuz mu? Koca karı imanı derler. Hakaret olsun diye söylemiyorum. Karı kocada da karı kelimesi geçiyor ya, koca karı imanı derler buna. Yani ben çok fazla şey bilmem der mesela yaşlı bir teyzemiz. Lakin Allah bir der Celle Celaluhu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. Tamam mı? Yeniden dirilmek haktır. Kitaplar haktır. Peygamberlere inanmak haktır. Ahiret günü işte zaten dedi yeniden inanmak. Hayır, şer, kaza, kader bunların hepsine ben inanırım. Ya zaten bu 8-10 tane maddeyi bilmek o kocakarı imanı denilen şey bilmek, bunlara kıyasla zaten yani müthiş bir üstünlükte. İnsanlar şimdi okuya okuya kafayı sıyırıyorlar. Ben buna inanıyorum. O kadar fazla okuyor ki, şeytan da geliyor, sen ne kadar zekisin ya, şu hoca, bu hoca, şu kadın, bu erkek. Ya diyor, sendeki beyin kimsede yok diyor ya. Sen Google'ı açıp, <gülüyor> üç dört tane tefsirdeki kelimeyi Anlayabiliyorsun. Bunca adam beyinsiz anlayamadı ya. Sende ne beyin varmış diyor. Gaza getiriyor. Şeytanın işi gücü. O da biz hoşuna gidiyor biliyor musun? Kur'an'ın sırrını buldum. Şifresini çözdüm diyor. Yavrum benim. Arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Buhari, Müslim, Tirmizi bilerek bugünkü hadisleri onlardan seçtim. Namaz olmayan dinde hayır yoktur. Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir. Cennetin anahtarı namazdır. Arkadaşlar, Taha Suresi 14. Ayet Muhakkak ki ben yalnızca Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl. İman eden kullarımı söyle, Namazlarını dosdoğru kılsınlar. Kendisinde ne alışveriş, ne de dostluk bulunmayan bir gün gelmeden önce, kendilerine verdiğimiz rızıktan, Allah için gizli ve açık harcasınlar. Ve bir de hadis armağan ediyorum sizlere. Açın yüreklerinizi, açın, açın, açın. Bizi en iyi anlayan kimdir arkadaşlar insanlar arasında? Vallahi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ayakları şişiyordu diyorum size. Ayşe annemiz radıyallahu anha bir seferinde onun halini gördü. Hüzünlendi. Ey Allah'ın Resulü dedi. Rabbimiz senin geçmiş gelecek bütün günahlarınızı bağışladığını söylüyor, buyuruyor. Öyleyse... Niçin bu kadar kendinizi yoruyorsunuz diye sorduğunda ne dedi Buhari, Müslim ve Tirmizide geçiyor. Bakın cevaba. Ya Ayşe, şükreden bir kul olmayayım mı? Namaz, dinin direğidir. İnşallah bunlara konuşmaya devam edelim. Geçen hafta değil, ondan evvel namaz hikayeleri diye Namazla alakalı bazı hikayeleri paylaşmıştık ve namazın önemine binayen bir program tertip etmiştik. Bugün biraz daha bunu farklı bir hale getirmeye çalıştık. Belki de fark ettiniz. Namaza karşı bir harekette bulunulduğu için buna karşı biz de namazı nasıl hayatımızın merkezine alabiliriz'i konuşuyoruz. Burada namaz bahaneleri var. Bu namaz bahanelerini de sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Ki bunu birçoğumuz hayatımızın bazı dönemlerinde yaşadık. Belki de yaşamaya devam ediyoruz. Bununla karşı böyle bir mücadele yapmamız lazım. Bir şeyler yapmamız lazım. Şeytan faktörünü de unutmamamız lazım. Mesela bizler eğer Namazımızı kılacaksak şeytanın ilk görevi namaz kılma olmayacaktır. Namazı eksik kıl olacaktır. Örneğin abdestten belki bizi mahrum edecek, kuru yerler bırakacağız, dikkat etmeyeceğiz. E, namaza durduk, yine bir şeyler bizden almak isteyecek, namazda sağa sola baktık, ileri geri ayağımızla oynuyoruz, sallanıyoruz böyle, ondan sonra kaşınıyoruz, Parmaklarımızı çıtlatıyoruz, esneyip duruyoruz gibi bunlarla bize yönelecek. Bununla ilgili olarak Ayşe radıyallahu anha annemiz bu soruyu sormuşlar. Bizim de şu an konuştuğumuz mevzuyu namazda sağa sola bakmakla ilgili bunun hükmünü sormuş. Peygamber Efendimiz buyurun sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bu kulun namazından bir miktarını şeytanın kapıp aşırmasıdır. Evet. İbni Abbas radiyallahu anh'dan naklen, Muaz bin Cebel radiyallahu onu da rivayet ediyor. Namazın tehir edilmesi, namazla ilgili efendim bir gevşeklik olduğu zaman hep şeytandan bahsedilir ya, bununla ilgili Zaten bu rivayet birçok eserde alınmış. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şeytan bildiğiniz gibi Allahu Teala'nın izniyle bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi. İlk geldiği zaman onun şeytan olduğunu kimse bilmiyordu. Sorular soruldu. Sorulara verdikleri cevaptan sonra hilelerini anlatmıştı. Bunu zaten bir programda uzun uza diye sizlerle konuştuk. Orada bir bölüm aklınıza gelsin diye söylüyorum. Diyor ki, namazı an be an tehir edilince, onu da anlatayım sana diyor. Bir kul ne zamanki namaza kalkmak ister, onu tutarım. Ona vesvese veririm derim ki, henüz vaktin var, sen de meşgulsün. Hele şimdilik işine bak, sonra kılarsın. Böylece o, vaktinin dışında namazını kılar ve bu sebepten onun kıldığı namaz yüzüne atılır. Yine bitmiyor, diyor ki, ''O kimse beni mağlup ederse, ona insan şeytanlarından birini yollarım.'' Nasıl yolluyor? Meşgul ediyor, vesvesi veriyor bir başkasına. Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkoyar. O da, bunda da beni mağlub ederse, bu sefer onun namazını, e, hesabını namazında görmeye çalışırım, diyor. Sağa bak, sola bak, şöyle öne doğru eğil, arkaya doğru eğil, sallan. Bu sefer, eğer bunu yaparsa, başarılı olursam, diyor, o kulun yüzünü okşarım, alnından öperim. Bundan sonra ona derim ki, o duymaz ama, sen ebedi yaramaz bir iş yaptın derim, onun da huzurunu bozarım. Her kim namazda sağa sola çok bakarsa, sallanırsa, başka şeyler düşünürse, namazından gafil olursa, ben kendimi başarılı sayarım diyor şeytan. Namazın hızlı kılınmasında da diyor ki, namazını çabucak kılmasını diyor kulağına fısıldarım, tıpkı diyor, horozun gagasıyla yerden bir şeyler topladığı gibi. Eğer hızlı kıldıramazsam onun başına bir gem takarım. Diyelim ki cemaatle namaz kılıyor. Başını imamdan evvel secdeden ve rükudan kaldırırım. Burada da bir bizim için ibret var. Namazı beraber kıldığımız zaman, bir imama uyduğumuz zaman o secdeye gitmeden gitmeyeceğiz, kaldırmadan kaldırmayacağız. Rükud da aynı şekilde olacak. Bunu da Sizlerle bir kez daha yeri gelmişken paylaşmaya çalışalım. Değerli kardeşlerim, birçok kardeşimizden gelen namaz kılmama bahaneleri var. Onların şöyle beş altı tanesini sizlerle paylaşalım mı? En çok gelenler arasında hatta birinci sırada ne var ondan başlayayım. Bunları tek tek eledim. ''Abi ne kadar namaz kılsam da içimde bir isteksizlik var, şu iş yerinde çalışıyorum.'' Veya buradayım şu nedenden dolayı bir türlü şeytanı yenemiyorum. Efendim, Müslümanım, kılmam gerektiğini biliyorum ama şeytanımı yenemiyorum. Bir isteksizlik oluyor namazda diye geliyor. Değerli kardeşlerim, bunun şöyle yaparsanız böyle olur diye bir formülü yok, sihirli bir formül yok. Zaten böyle bir formül de bulunmuyor. Hasta olduğumuz zamanda doktora gidiyoruz. Doktor da %100 iyileşeceksin demiyor. Sana veriyor bir ilaç, sana iyi geliyor Allahu Teala'nın izniyle bana gelmiyor. Yan tesiri sana etki etmiyor, bana ediyor. Böyle mucizevi bir formül yok. Aa, öyle olsaydı zaten herkes namazını kılardı. Demek ki biraz adım atmak lazım genç kardeşim. Nefsimizi ve şeytanı mağlup etmek için Biraz uğraşmak, çabalamak lazım, ter dökmek lazım. Bunu şöyle düşünelim. Bu bir savaş, ben bu savaşta bugün ne kadar yol aldım? Önemli bir savaşı hiçbir şey yapmadan yan gel yatarak kazanabilir misiniz? Yapamayız bunu. Çocuğumuz hasta olsa umarsız bir şekilde durur muyuz? Sevdiğimiz bir insan bizden bir bardak su istedi, hasta yatağında. Aman bana ne der misiniz? Böyle düşünün. Bir adım atmak lazım. Ve şeytan faktörü, o şeytanın faktörünü unutmayacağız ki. Ha demek ki ben şu an şeytanın tarafında yer alıyorum. O yüzden ne yapıp edip namaza başlayayım demek lazım. İkinci sırada en çok namaz kılamama bahaneler arasında ben namazda gerekli hazzı alamıyorum. O yüzden kılmıyorum. Bu da çok yanlış. Çünkü namaz haz almak için kılınmıyor. Biz zannediyoruz ki, Müslümanların hepsi, biz harici namazlarında bir uçuşa geçiyorlar böyle, bir transa geçiyorlar. Kabe'yi, Mekke'yi böyle secde ettiklerinde görüyorlar. Namaz içerisinde hiçbir şeyi duymuyorlar, hiçbir hesap yapmıyorlar, akıllarına hiçbir şey gelmiyor. Böyle moda girmiş bir şekilde... Ondan sonra namaz bitiyor, selam veriyor sağa sola, kendine geliyor. Böyle bir şey yok. Biz insanız. Bunu aklımıza getirelim. Önemli olan böyle olmasına rağmen daha iyisini yapmak için secdeye varmaktır. Ya Rabbi ben kılmıyorum demek ayrıdır. Ya Rabbi Celle Celaluhu. Ben bir şeyler yapıyorum ama eksiklerim var o eksiklerimi sen tamamlar mısın ya Rabbi demek vardır. Yine iş yerinden izin vermiyorlar. Okulda öğretmenim, şurada memurum, bu hususlar da bahane değildir. Hayatımızın en önemli işi nedir derseniz, çocuğunuzdan, hanımınızdan, kocanızdan, hocanızdan daha değerli olan namazdır. Bunun ikinci seçeneği yoktur. Hanımın için namaz kılmamak, hocanın için namazı tehir etmek, oğlun için böyle bir şey yoktur. Evet, hastalık, hali, Allah korusun bir deprem, bir zelzele, yangın, şu, bu, çocuğu bir yerden kurtaracaksın. Bakın, bunlarda dahi fıkıhta müsaade yok. Olayın ne kadar ciddi olduğunu paylaşmak için söylüyorum. Bakın, yıllar önce namazı öğlen kılmadım, ikindi kılmadım. ''Akşam hepsini beraber kılarım.'' diye böyle bir sanki bir yerden bir haber gelmiş gibi, 80'li 90'lı yıllardan bahsediyorum, birileri bunu moda yaptı. Maalesef hepimizin beyninde nasıl olsa Allah kalbimi biliyor Celle Celaluhu, alışveriş merkezine gittim, unuttum. Orada arkadaşlarla takılırken ezan okundu, ne yapayım? Olayı basita indirgemeye çalıştık. ''Eve gidince kılarım, ne yapalım işte?'' Ama neden o alışveriş merkezine giderken programımızı namaz üzerinden yapmadık? E ben şimdi ikindiye 20 dakika var, akşama ile akşam arası şu kadar vakit var, ya ben acaba orada bir yer bulabilir miyim, mescit var mıdır, yanıma seccade alayım mı veya namazımı kılıp mı çıkayım diye niye düşünmüyoruz? Çok basit aldık da ondan. O yüzden iş yerinde izin alamıyorum, okulda çok dersim var, başım ağrıyor, bunlar engel değil kendimizi namaza göre ayarlayacağız. Biriyle buluşmaya gidiyoruz, iş toplantımız bir şeyimiz var. E şimdi adama ne diyeyim yani? Namaz mı diyeyim? Diyeceğiz. Bu kadar basit. Ya elin Yahudisi, Hristiyan'ı bilmem nesi sırf kendi bildiğini inandığı bir şey var. Yanlış da olsa bunu çekinmeden söyleyebiliyor. Biz niye utanıyoruz namazdan? Biz kendimizi ona göre ayarlayacağız. Toplantımız mı var? Beyefendi veya hanımlar kendi aralarında diyelim bir durum var. şampendi böyle ben bir yarım saat izin isteyeceğim. ve 10-15 dakika bana izin verebilir misiniz? Çok affedersin, çok özür diliyorum. Yani helaya gitmek için izin alabiliyoruz. Diyelim 3 saatlik bir toplantı var. E, namaz için mi izin al alamayacağız? E, sen de illaki namaz için demek zorunda da değilsin. 15-20 dakika müsaade alabilir miyim? Bitti. Efendim Başka bir şey, İbrahim abi çok uzun yıllar oldu, ben duaları unuttum e şimdi bir de aklıma gelmiyor, ezberleyemiyorum. Böyle sorularda geliyor, daha doğrusu bahaneler de geliyor. İnanın bunları çok kısa bir sürede ezberleyebilirsiniz, inanın. Mesela Kevser suresi var, İhlas suresi var, Fatiha suresi, Nas, ondan sonra Felak gibi... Kısa kısa, hepsini ezberleyebileceğimiz, hatta bir gün içinde ezberleyebileceğimiz 10-12 tane kısa kısa sureler var. Namazda okumamız gereken. Bunlarla başlarsınız. Birçok şeye vakit bulabiliyoruz. Zihnimizi şöyle bir yarsalar, içerisindeki bilgileri bir kağıda dökseler, lütfen söyleyin yüzde kaçı yararlı yüzde kaçı zararlı veya gereksiz şeylerdir. Yararlı kısımları bir yere koysalar, saysalar İbrahim'in beynindeki yararlı şeyler. Ahireti için yarar sağlayan şeyler, dünyası için bir de hem dünyası hem ahireti için yarar olmayan, hatta zararı olan veya ne yararı ne zararı var boş işler, zaman kaybı olan şeyler. Onları bir çıkarsalar yüzde hangi yerde bir efendim yükseliş olur. Her şeye vakit buluyoruz. Bunları da bulmalıyız. Efendim, bazıları kalp temizliğinden bahseder. Allah Allah, benim kalbim temiz. E, tembelim demiyor, kalbim temiz benim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, haşa, kalbi kirliydi size göre. Hazreti Ali radiyallahu an, bütün halifeler, bütün Allah dostları, bunca insanlar, bizler leş gibi insanlarız o zaman, haşa. Olur mu öyle şey, bunu temizliği, kiri, niye bunları uyduruyoruz? En kısası, tembelim kılmıyorum. Bak kılamıyorum. Ama namaz yoktur dediğin zaman bazılarının dediği gibi hoca da olsan seni kurtarmıyor. Baban efendim evliya da olsa kurtarmıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı o kadar çok önem veren bir zat sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma radiyallahu anha annemize bir sabah geldi. Lütfen hatırlayın. Her sabah adeti üzere kızını çok severdi. Radyallahu anha bir sabah Vakti mescide gitti, ibadetini yaptı. En son Fatıma annemizin yanına gelince, her gün olduğu gibi baktı orada Fatıma annemiz çok yorulmuş, şöyle sağına doğru yatmış, uyumuş kalmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaldırdı, namaz konusunda tebliğde bulundu. Namazını kılmadığını düşündü o anda. Hazreti Fatıma annemiz radiyallahu anha ne dedi? Babacım dedi şu saate kadar dedi çocuklar o kadar rahatsızdı ki hastaydı onlarla şey yaptım uğraştım ondan sonra namazımı kıldım namazımı kıldıktan sonra gerekli tesbihatları yaptıktan sonra burada uyuyup kalmışım ya yani yorgunluktan da yine namazını kılmış sonra tebessüm etti efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın yani kimin kızı kimin oğlu olmanız yetmiyor benim babam hacıydı benim babam annem şuydu yedi kez hacca gitti ama sen ne yaptın bu önemli o yüzden bunun da bir bahane olarak geçmemesi gerekiyor. Ben kılacaktım unuttum. Hayır, unutmayacağız. Bir sohbet yapacaksak arkadaşlarımızla beraber. Onu unutuyor muyuz? İşlerine gitmeyi unutuyor muyuz? Hele hele sevdiğiniz bir insanla, anneniz, babanız veya işte nişanlınız her neyse, görüşecekseniz unutuyor musunuz? Hayır, yarım saat önce gidiyoruz. Engel yok. Namaz için önünüzde hiçbir engel yok. Şah damarımızdan daha yakın olan Rabbimiz Celle Celaluhu'na vereceğimiz bir hesabımız var. O da bizim vicdanımızdan geçiyor. Vicdanınız eğer diyorsa gerçekten bu bahanedir, şundan dolayı kılmıyorsun demez. O nefistir. Her namaz kılmayanın vicdanının bir yerinde biraz şöyle deşseniz olayı, inanın nasıl vicdanının ağladığını, o sesleri gümbür gümbür duyacaktır. Vicdan hiçbir zaman yalan söylemez. Engel yoktur namaz için. Yolculuktasınız ona göre namaz olur. Ama tehir yoktur. Namaz bildiğiniz gibi bir yerde iki namaz bir arada kılınır. O da hacda olur. Onun dışında ben namazı artık şundan dolayı kılmayayım. Şu zaman şunu yapayım deme lüksümüz yoktur. Aklımız yerindeyse, akıl baliysek yani vücudumuzda Hala alacak bir nefesimiz varsa, akan bir kanımız varsa ne kadar hasta da olsa kılmak mecburiyetindeyiz. Hatta göz ucuyla namaz kılan engelli kardeşlerimiz var. Bir tanesini çok yakinen biliyorum. Göz ucuyla namaz kılan bir kardeş gördünüz mü hiç? Gözünün ucuyla. Ya bir kere diyor bir kere Rabbime diyor celle celaluhu şu ellerimle diyor namaz kılamadım diyor. Secde edemedim diyor. Bakın şunu demiyor. Ya İbrahim ben yemek yemedim demiyor. Senin gibi araba kullanamadım demiyor. Oğluma sarılamadım demiyor. Rabbime Celle Celaluhu bir kez diyor. Şu ellerimle diyor seyde edemedim ben diyor. Bu ellerin de konuşacağı, ayaklarınla konuşacağı bir zamandan Allahu Teala'ya sığınmamız lazım. Rabbimiz yellecelalı o. Nasıl şu dilimizi konuşturuyorsa, ayaklarımızla konuşturmaya kadirdir. Ya ben bir kez namaz kılamadım diyor ya, bir kez. Ama isyan yok. Ya. O yüzden bu kadar bizim üzerimizde nimet varken, namaz konusunda böyle tembelliği kendimize yakıştırmayalım ne olur. Namazın önünde hiçbir engel yok. Zaten insanın fıtratından geliyor. Bir çocuk bile doğduğu zaman anneciğim, babacığım diye sığınıyor ya. Şöyle bir kafasını eğiyor yani. Biz Allah'ımızın Celle Celaluhu varlığını, birliğini, tekliğini, kimseye benzemediğini, eşi benzeri olmadığını, ihtiyaç sahibi olmadığını bildiğimiz halde ona nasıl sığınırız? Bu nasıl bir sığınma olur? Bunun bir hareketi bir Misali bir timsali olmalıdır. Bu insanın içinden gelir zaten. Boyun eğmeden nasıl kulluk olur? Elbette ki bahaneler çok olabilir. Kılmak isteyip de kılamadığımız, tam namaza başlarken, tam yönelecekken, başka bir işe yöneldiğimiz, unuttuğumuz anlar olmuştur. Onlar ayrı. Ama buna bahane demeyelim. Askerdeydim, okuldaydım, hastaydım, yolcuydum, temiz değildim, unutkanlıktan işte ne bileyim. Bunlar oluyor, hatalıyız. Ama ne olur şu son sayacağı maddeye yenilmeyelim. Allah affeder. Celle Celaluhu. İşte bunun garantisi yok. Hatta namazlarımızı kıldıktan sonra bile görevimizi yerine getirdiğimiz bir garanti yok cebimizde. Hele hele kılmamak nasıl bir şeydir? Allah korusun. Düşünün namazı kıldığımız halde namazımızın kabul edilip edilmeyeceği mazala belli değilken bir de kılmamak. Allah azze ve celle her birimize hakkıyla namazı kılabilmeyi ve sadece namaz değil namazı kılan her birimize hal ve hareketimizle trafikte araç kullanmaktan, Doğru esnaf olmaya kadar. insanların hak ve hukuklarını riayet etmekten, sözünde güvenilir olmaya kadar. Her haliyle insanlara örnek olmayı nasip eylesin. Ne olur, az önce size verdiğim örneği aklınızdan çıkarmayın. Bir rekât namaz borcu olmayan felçli kardeşlerimiz var. Bizden daha mutlular, bizden daha tebessümlüler, bizim kadar... Birçok nimetlere erişmiyor olsalar dahi. Yarın aynı saatte yine inşallah sizlerle Halil İbrahim sofrasında buluşmak ümidiyle efendim. Sürçü lisan ise kafola. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.